Sohbet arkadaşı demektir zaten. Sohbeti yaparken neye göre yapıyor? Allah'ın vahyine göre sohbetlerini yapıyor. Bununla beraber mesela Medine döneminde yaklaşık 10 yıllık sürede en az 500 tane hutbenin olması gerekir. Ama bakıyoruz hiç hutbe görülmüyor. Yani 3-5 tane hutbeden başka hutbe görülmüyor. Niye? Allah'ın ayetlerini anlatmış da ondan. Anlatmış, izah etmiş, tefsir etmiş. Hayata nasıl geçirilmesi gerekir, onu anlatmış. Allah da Resulü Efendimiz'i zaten Allah'ın ayetlerini okuyup beyan etsin diye göndermiş. Anlamadan ne iman edilir, ne de amel edilebilir. Onun için Allah'ın ilk emri neydi? Oku. İkrae bismi rabbi kellezi halak, insane min alak. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Ki o insanı yaratmıştır. İnsanı alakadan, yani sevgisinden, yakınlığından, İlgisinden dolayı yaratmıştır. Kendi kendisine olan ilgisinden, sevgisinden yaratmıştır. Kendisine avl olsun diye. Onun için ayet-i kerimede buyruyordu, Yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Geriye kalanı neden yaratmış? Hizmet edenler vardır, etmeyenler vardır. Ya da bizim anladığımız kadarıyla hizmet etmeyenleri vardır. O kadar yıldızlar, o kadar gezegenler, o kadar galaksiler ne işe yarıyor? Bilelim diye, öğrenelim diye, okuyalım diye yani. Zaten Allah ilk vahyini yaptığında ayetler inmemiş ki ayetleri okusun. Hangi ayetleri okumayı emretti? Önce insan ayetini, insan kitabını. İnsan kainatın özüdür, özetidir. Bütün kainatta ne varsa, insanda o vardır. Allah bütün kainata hangi isimleriyle tecelli etmişse, her bir varlığa bir, iki, üç ismiyle tecelli etmiştir. İnsana bütün isimleriyle tecelli etmiştir. Dolayısıyla, İnsan, kainatın özüdür, varlığın özetidir. Kur'an'daki Fatiha neyse, Afak'taki ayetlerin, yani kainat ayetlerinin Fatihası da insandır. İnsan, kainatın Fatihasıdır. Özü, özetidir yani. Özetle neyi anlamamız gerekir? Fatihanın ortasındaki ayeti İyak Enabudu ve İyak Eneslayın ayetini anlaması gerekir ki Allah onu kendisine abdolsun diye yaratmış, abdolsun diye. Yani kendisini sevsin, kendisine ayna olsun, güzelliğini üzerinde göstersin diye. Ama bunun için önce okumak gerekir, anlamak gerekiyor çünkü. Hem de kendini okuması gerekir, bütün varlığı ayetleri, bütün varlık ayetlerini okuması gerekir. Afak'taki ayetleri, Entus'taki ayetleri onlara göstereceğiz ki hak olduğu beyan olsun diye. Yani Allah'ın hak, hak olarak her şeye tecelli ettiğini, her şeyin bir vazifesinin, bir amacının olduğunu anlasın diye. Yanlış anlaşılan bir şey vardır. Mesela alimlerimiz dini ilimler, dünyevi ilimler diye ilimleri ikiye ayırmıştır. Dünyaya ait ilimler farklı, dine ait ilimler farklı olarak anlatılmış. Bu bakış yanlış bir bakıştı. Doğru bir bakış değildi bu. Allah öyle anlatmıyor. Kainatta varlıkta ne varsa Allah hepsine ayet dedi. Ay'a, güneş'e, yıldızlara, denizlere, toprağa, insana. Her şeye Allah ayet diyor. Yani ayet demek Allah'ın kudretinin tecelli ettiği, isimlerinin tecelli ettiği varlık demek. Onun için dini ilimler, dünyevi ilimler diye ayırt etmek doğru değildir. Eğer onları bir ayet gibi okumazsak o zaman dünyayı ilim demek doğru olur. Ama Allah ayet diye, ayet olarak okuyun dedi. Eğer bir mümin dünyaya ait zahiri olarak maddeye ait, varlığa ait bir şeyi incelerse, bir şeyin ilmini öğrenirse, mesela ayı, güneşi, yıldızları İnceleyip o bilimi öğrenmeye çalışırsa bir mümin, mümin olarak neyi anlar? Allah'ın kudretini anlar. Ayeti okumuş olur. Yani ayı, güneşi, yıldızları ayet olarak okumuş olur. O onun imanını arttırır. Ayetleri okudu. Ayetler Allah'ın evet, vahyettiği gibi Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda, onlar Allah'ın ayetlerini okuduğunda imanlarını arttırırlar buyuruyordu. Onun için varlık ayetlerini eğer bir mümin okursa ne olur? İmanını arttırır. Aynı şekilde ziraatla uğraşan biri ağaçları, otları yeşerin her ne varsa onları incelediğinde onların yaratılmasındaki o Allah'ın muhteşem kudretini gördüğünde ne yapar? İmanını arttırır. Zaten zahiri bir gözle bir ağaca bakmak doğru değildir. Onu incelerse neyi öğrenecek? Onun diri olduğunu görecek. Diri. Rabbini hamd ile tesbih ettiğini görecek. Onların birbirleriyle konuştuğunu görecek. Ağaçlar birbiriyle konuşur. Yani incelediğinde ayeti okuduğunda bunu görecek. Bunu görür. Bu durum onun imanını arttırır, arttırmalıdır. Bütün varlık için bu böyledir. Bütün varlığı Allah'ın ayetleri olarak okumak gerekiyor. Onun için din ilimleri ve dünya ilimleri diye ayırmak doğru değildir. Hepsi Allah'ın oku dediği ayetleridir. Eğer varlığa böyle bakarsak mümince bakmış oluruz. Her şeyde Allah'ın kudretini, güzelliğini görmüş oluruz, anlamış oluruz. Dolayısıyla ayetleri okuduğumuzdan dolayı imanımızı da arttırmış oluruz. Yoksa bu dünyaya aittir deyip baktığımızda ayet olarak okumamış oluyoruz ki bize hiçbir faydası olmaz Allah'ın emri de yerine gelmiş olmaz önce okumak gerekiyormuş anlamak gerekiyormuş demek hikmetle bakıp Allah'ın muradını anlamaya çalışıp bütün varlığı Allah'ın bir de indirdiği vahyi okuyup anlamak gerekiyormuş insan öğrendiği kadarıyla büyük olur öğrendiği kadarıyla Rabbini tanımış olur. Ama Allah adına okursa Allah kendi adına okum okumayı emretti. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku dedi. Rabbinin ismiyle. Rabbinin ismiyle okumak demek, varlığı, kainatı okumak demek bir ayet olarak Okumak demektir çünkü. Eğer ikisini birbirinden ayırırsak Rabbimizin ismiyle okumamış oluruz. Okuduğumuzu bu sefer imana dönüştürmemiz gerekir. Allah'ın ayetlerini okurken varlık ayetlerini enfus ayetlerini okurken afak ayetlerini okurken mutlaka okuduğumuz ayetlerin bizde imana dönüşmesi gerekir. Yoksa sadece kuru bir bilgi olur, bize yük olur. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, aleyhissalatü vesselam doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, fayda vermeyen elimden sana sığınırım ya Rabbi. Eğer öğrendiklerimiz bize fayda vermiyorsa, yani öğrendiklerimiz, anladıklarımız bizde imana dönüşmüyorsa, amele dönüşmüyorsa, ahlaka dönüşmüyorsa onun faydasını göremedik demektir. Bu faydasız bir ilim oldu. Resulullah Efendimiz böyle bir ilimden Allah'a sığınıyor. Çünkü öğrenince ayrıca onun sorumluluğu da artmış olur. Ya gereğini yerine getirir ya da ciddiye almaz. Hafife almış olur. Bu akşam Allah nasip ederse hep beraber zikri anlamaya çalışacağız inşallah. Zikir. Allah Kur'an-ı Kerim'de 256 yerde zikirden bahsediyor. Zikir. Allah zikri emre ediyor. Allah Kur'an'a zikir diyor. Allah Allah demeye, her anda Allah'ın hesabını yapmaya zikrullah diyor. Allah'ın zikri. Zikir başka, zikrullah başka Zikir deyince Kur'an Allah'ın öğrettiği gibi hatırlamak manasına gelir. Ayetleri hatırlamak, Allah nasıl vahyetmişse öyle hatırlamak. Zikir, hatırlamak demek çünkü. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah demektir. Ne buyururdu ayet-i kerimede? Eskuruni, eskurkun veşkuruni vela tekturum. Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlerden olmayın. Küfredenlerden olmayır. Kulun Allah'ı zikretmesi sadece Allah Allah demesi değil. Hayatını yaşarken ne yaparsa yapsın acaba bu konuda Allah'ın emri nedir? Nasıl yaparsam Allah'ın emrini yerine getirmiş olurum. Nasıl yaparsam Allah'a göre doğru yapmış olur, güzel yapmış olurum. Nasıl yaparsam Allah'a göre yanlış yaparım deyip Allah'ın zikrini yapıp Allah'ı hatırlamasıdır. Hayatını yaşarken. Kul eğer Allah'ı zikrederse, Allah'ın hesabını yaparsa, Allah da onun hesabını yapar. Ona rahmetiyle muamele eder. Kul Allah'ı ciddiye almıştır, Allah da o kulü ciddiye alır. Evet. Ne buyuruyor da ayet-i Kim Allah'ı unutursa, Allah da onu unutur. Allah ona onu unutturur. Eğer biri Allah'ın hesabını yapmıyorsa kendini de unutmuş. Allah'ı unuttuğu için Allah da ona onu unutturmuş. Yani abd olduğunu unutmuş. Allah'ın hesabını yapması gerektiğini unutmuş. Hazreti insan olduğunu unutmuş. Allah onu cennet için yaratmış, bunu unutmuş. Ahiretin hesabını yapmayı unutmuş bu insan. Artık kendini unutmuştur. Rabbini unuttuğu için kendini unutmuştur. Eğer kul Rabbinizi zikrederse Allah ben de zikrederim dedi. Ne demek bu? Evet, birincisi kul Allah deyince Allah da ona kulum der. O Rabbim dediği için Allah da ona kulum der. O kulluğu kabul ettiği için Allah da Rabbi olarak ona muamele eder. Ona unutmuş muamelesi, muamelesi yapmaz. Yoksa ne buyurdu? Allah da onu unutur. Ona onu unutturur. Yani unutulmuş muamelesi yapar. İşini ona bırakır. Kur Allah deyip, Allah'ı zikredince, Allah kurulu nasıl zikrediyor? Onun gönlüne tecelli ediyor. Onun gönlüne rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli ediyor. O Allah'ı sevdiği için, Allah da, Vedud isminin tecellisiyle, onun gönlüne tecelli edip, onu seviyor. O'nun imanını arttırıyor. Allah ayet-i buyuruyordu, namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken Allah'ı zikredin dedi. Yani insan ya ayaktadır, ya oturuyordur ya da yatmıştır. Her halükarda Allah'ı zikredin dedi. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. ''Allah'ı zikredin, kalbiniz mutmain olunca kalkın, namazı ikame edin.'' dedi. Yani namazdan önce zikri emretti bu sefer. En öncesinde emrediyor, hem sonrasında. Önce diyor Allah'ı zikret, kalbin mutmain olunca kalk, namazı ikame et. Kalk, huzura çık. Yani öyle gönlünü hazırlamadan da huzura gelme dedi. Önce Allah'ı zikret, kalbin mutmain olsun. Allah'ın huzuruna hazır ol, ondan sonra kalk, namazı ikame et. Namaz, belirli vakitlerde farz kılınmıştır. Ama zikrin bir vakti yoktur. Her anda, her zaman, her halde, her halinkarda kulun Allah'ı zikretmesi gerekir. Zikredince, Rabbini artık unutmaz. Kul olduğunu unutmaz. Kim olduğunu, yani kendini unutmaz. Onun içinde hayatı yaşarken ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini, neyi konuşması gerektiğini, neyi düşünmesi gerektiğini anlar, kavrar. Kur'un Allah'ı unuttuğu her anda, yani zikirsiz olduğu her anda, yani ile de dilin Allah demesi gerekmiyor. Onun gönlünde, eğer o anda Allah'ı hatırlamış da kendi gönlünde, Allah onun hatırındaysa, o gönül itibariyle zikir halindedir. Dil de buna iştirak ederse ne olur? Nur alan nur olur. Mesela Allah'ı unutmamaktır. Evet, Ayet-i Kerime'de öyle buyurmuştu. De ki size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Bu Allah'ı daimi olarak zikir demektir. Gönül itibariyle, Daimi zikir demektir. Eğer bir kul bu haldeyse o her anda ibadettedir. Her anda zikir halinde, tesbih halinde, hamd halinde, her anda ibadet halindedir. Hayati ibadet olmuş olur. Bunun olabilmesi için bunun bir şartı vardır mutlaka. Yoksa insan unutur. İnsan kelimesinin manası da budur. Unutan. Nisyan Unutan demektir. Aynı zamanda isyana hazır, itiraz etmeye hazır, unutan. İnsan aynı zamanda ünsiyet peydah eder. Yani yakınlık peydah edebilen. İsterse bu yakınlığı Allah'a karşı kullanır, Allah'a yakın olur. Ya da neyi severse, neyin peşinden koşarsa ona yakın olur. daimi olarak Allah'ı unutmamak için ne gerekiyor? İman gerekiyor. Bir kulun imanı ne kadar kamilse o kadar Allah'ı sever sevdiğini de o kadar hatırında tutar, yani onu zikreder, unutmaz. Yoksa böyle kendiniz zorlayıp ben Allah'ı unutmayayım derse bu mümkün değildir Lazım olan, gerekli olan imandır. Nasıl ki biri birini sevdiğinde hatta aşık olduğunda diyeyim, onu unutmuyorsa ne yaparsa yapsın onu unutmaz mutlaka onun sevgisini kazanmak ister o da kendisini sevsin ister hatta ne yaparsa yapsın acaba bunu böyle yapsam bunu beğenir mi? yani bundan razı olur mu? deyip hesap yapar onun için şunu şöyle yapsam onun için bunu böyle yapsam, şunu yapmasam deyip onun hesabını yapar. Niye? Seviyor da ondan. İman sevmekti. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir iman. Onun için Resulü Efendimiz buyururdu, sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok, canından çok şey iman etmiş olmazsınız. Eğer Allah'tan daha çok bir şeyi seviyorsak, Bizim kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Nasıl olur böyle bir şey? Allah bizi yoktan yaratsın, varlığından varlık versin. Kendisiyle varlıkta tutsun, hay ve kayyum olarak varlıkta tutsun, kendinden varlık vermiş olsun, kendinden sıfatlar, güzellikler vermiş olsun. Onun için cenneti yaratmış olsun, dünya hayatında cenneti kazansın, hazreti insan olsun diye, ona bir dünya hayatı hazırlamış olsun, o da Allah'ı bırakıp, başka bir şeyi ondan daha çok sevsin. Allah'ı kabul edememiş, inanmamış yani. Eğer bir kul için Allah, her şeyin önünde, üzerinde değil, her şeyden daha sevgili değil, kendi canından da daha sevgili değilse iman etmiş olmaz dedi. Yani kabullenememiş, diliyle söylemiş, kalbi tasdik etmemiş demektir çünkü. Seven sevdiğini unutmaz. Bir kul eğer Allah'ı kendi canından daha çok seviyorsa ki can da ona ait, veren o ona ait zaten. Onu emanet olarak kabul edip emaneti sahibine teslim edemiyorsa sorun var. Kendine ait zannetmiş. Böyle bir durumda o iman olmaz, o mümin olmaz. Eğer seviyorsa unutmaz ve her anda onu zikreder. O zaman insana düşen nedir? İmanını arttırmak. Başta söylediğim gibi imanın artması için ne yapması gerekir? Allah'ın ayetlerini okuması gerekir. Afakfaki ayetlerini, imanımızın artması için Allah'ın ayetlerini okumamız gerekir hem Afak'taki ayetleri hem Enfus'taki ayetleri yani hem dışarıda gördüklerimizi ayı, güneşi, yıldızları, dünyayı, dünyanın içindekilerini hem insanı, kendimizi okumamız gerekir Enfus'taki ayetler hem Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri okuyup imanımızı arttırmamız, kemale erdirmeye çalışmamız gerekir. Okumak demek anlamak demektir yalnız. Anlamadan okumak olmaz. Okudukça, anladıkça Rabbimizi tanıyacağız. Onun azametini, kibriyasını anlayacağız. Kul olduğumuzu, aciz olduğumuzu anlayıp Rabbimize boynumuzu büküp secde edeceğiz. Her halükarda her şeyin onun kudretinde olduğunu, her şeyin ona ait olduğunu, her şeyi onun yaptığını göreceğiz her halükarda bizi imtihana tabi tuttuğunu göreceğiz. Her anda Allah'ın muamelesiyle karşı karşıya olduğumuzu, onun imtihan, kazanma imkanı olduğunu göreceğiz. Görünce ne yaparız? Görünce muameleyi kendimize, insanlara göre değil, Allah'a göre yapmaya başlayacağız. Allah'a göre güzel nasılsa, hayır nasılsa öyle yapmaya başlayacağız güzel, hayır nasılsa öyle konuşmaya, öyle düşünmeye başlayacağız böyle yapınca işte o zaman Allah'a kul olmayı, abdolmayı kabul etmiş oluruz Allah'ı mülkün sahibi olarak kabul etmiş oluruz sahibimiz olarak, Rabbimiz olarak kabul etmiş oluruz yoksa dilimizle iman ettiğimizi söylemiş olur ama kalbimiz, amelimiz bizi tasdik etmemiş olur yani bizi yalanlamış olur ki yalancılardan olmuş oluruz. İman etmekle yalanlamak arasında ne fark vardır? Kafir olmak başka şey, yalanlamak başka, ayetleri yalanlamak başka bir şeydir. Eğer biri inkar ederse o kafir olur. Ama yalanlıyorsa münafık olur. Nasıl yalanlıyor? Doğrudur. Allah böyle söylemiş ama diyor ama dedi mi o münafık olmuş olur Allah'ın hükmünü beğenmemiş olur takdirini beğenmemiş olur vahyini kabul edememiş beğenmemiş olur Allah'ı kabul etmemiş olur yani kulluğunu yaparken avdolmaya kurulmaya çalışırken bu zamanda böyle olmaz Eskiden böyleydi, şimdi böyle yapmak zordur demek, kulluğu kabul etmemek demektir. Resulullah Efendimiz sahabesiyle, bütün peygamberler, kendisine iman edenlerle beraber, nasıl kul olmaya çalıştıysa, kıyamete kadar kulluk öyledir. Allah hiç kimse için adetini değiştirmez çünkü. Şartlar değişebilir, aletler değişebilir, Teknik gelişebilir ama kulluk değişmez. İnsan insandır çünkü insan değişmiyor. Haşa Allah değişmez. Allah insanı kendisine kul olsun, avdolsun diye yaratmış. Yani iman etsin diye, kendisini sevsin diye, itaat etsin diye, hazreti insan olsun diye yaratmış. O da bunun dışında bir şeyin peşinden koşarsa kulluğu kabul edememiş demektir. İş dünya hayatına gelince insanın rabbiyi dinlemesi gerekir ne buyuruyor ayet-i Allah dilediğinin rızkını daraltır, bilediğinin rızkını genişletir, bilediğini hesapsız verir rızık konusunda o zaman endişe etmek yanlış bir şeydir bize düşen nedir? vesileye sarılmaktır sebeplere sarılmaktır Allah'ın emrettiği gibi Allah Cuma Suresi'nde Cuma namazını anlatırken, Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınız zaman alışverişi bırakın, Allah'ın zikrine koşun. Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak üzere yeryüzüne dağılın. Allah'ın sizin için takdir ettiklerini, Allah sana takdir etmiş, sen sana takdir edilenin peşinden gidiyorsun. Takdir etmediği bir şeyi alamazsın. Neyi takdir etmişse vesileye sarılman lazım. Yani çalışman lazım. çabanı gayretini sarf edip senin için takdir ettiğini alman lazım. Yoksa onu da alamıyorsun. Çalışmayınca. Çaba gayret sarf etmeyince. Allah ayet-i kerimede Hiçbir musibet yoktur ki o size gelmeden önce biz onu bir kitapta yazmamış olalım. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki size gelen musibetlerden dolayı üzülmeyesiniz, size gelen nimetlerden dolayı da şımarmayasınız diye. Demek ki Allah bizim için neyi takdir etmişse o bize gelir. Ne olarak geliyor? İmtihan olarak geliyor. Musibet de gelse, nimet de gelse o bir imtihan. Yazılmış çünkü. Allah seni böyle imtihana tabi tuttuğunu yazmış. Neyi yazmışsa senin önüne o gelir. Onun dışında bir şey gelmiyor. O zaman bize düşen nedir? Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, falanca böyle yaptı, filanca böyle yaptı demek değildir. Ne dememiz gerekir? Allah yazmıştı, beni şimdi bunun da imtihana tabi tuttu. Neyle? Kiminle imtihana tabi tutarsa kutsun, o bir imtihan. Yani o bir kazanma imkanı. Güzel yaparsak kazanıyoruz, yanlış yaparsak kaybediyoruz. Allah nasıl yapmamız gerektiğini beyan ediyor. Musibetler karşısında insanların yanlış yapması karşısında ne yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini beyan ediyor. Müminleri anlatırken onlar kötülükleri iyilikle savarlar buyurdu. Kendini bilmezler onlara laf attığında selam deyip geçerler dedi. Allah neyi emrediyor? Öyle münakaşa etmeyin. Kavga etmeyin. Şayet biri laf atsa bile selam deyip geçerler dedi. Allah müminleri anlatıyor. Bir selamla selamlandığınızda ya ondan daha güzeliyle ya da aynıyle mukabele edin dedi. Allah her şeyin hesabını sorandır dedi. Ne demek? Yani biri sana bir iyilikte bulunursa, bir duada bulunursa, bir yardımda bulunursa ya ondan daha güzeliyle sen de mukabele et ya da aynıyle mukabele et. En azından teşekkür ve mukabeleyin. yapma yani. Yanlışa karşı nasıl muamele et? Bir kötülük eğer biri yaparsa Allah senin hakkındır dedi. Ona kısas uygulayabilirsin. aynıyle ile mukabele edebilirsin dedi. Ama eğer affederseniz o zaman karşılığını Allah'tan alırsın dedi. Yani affet dedi. Affedersen, bir de üstüne iyilik yaparsan, işte bu gerçekten sabredenlerin işidir dedi. Herkes bunu yapamaz dedi. Bu büyük bir iş dedi. Hem affetmek hem de üstüne ikramda bulunmak, iyilikte bulunmak. Allah'ın sevdiği tavır bu tavırdır. Bir, iyilikle karşı karşıya geldiğimizde yani... Birinden iyilik gördüğümüzde ne yapmamız gerekir? Efendimiz evet, Resulullah Efendimiz buyuruyor de, vesselam, Nimeti getirene, nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Mutlaka ona teşekkür gerekir. Öyle ki Allah'a şükredebilenlik. Çünkü Allah nimeti onun üzerinden vermiştir. Evet nimeti Allah verdi ama o kulunu vesile etmiş. okulda da sana yardım ederken o nimete vesile olurken Allah'ın Kerim ismiyle muhatap olmuş, Allah Kerim bilgini onun üzerinden göstermiş. Onun için teşekkürler layıktır, teşekkürler layık olan Allah'ın, onun üzerinde tecelli eden o güzel ismiydi. Yoksa her şeyi Allah veriyor, ben teşekkür etmeyeyim. Yanlış, önce nimete vesile orana teşekkür ediyorsun. Manevi olarak bütün müminler, Müslümanlar Resulullah Efendimiz'e teşekkür borçludur. Onun için ona selavat okuyoruz, onun için ona destek oluyoruz, yardım ediyoruz. Onun getirdiği vahyi taşımak için çaba gayret sarf ediyoruz. Teşekküre layık olmuş. Onu unutmuyoruz. Evet Allah gönderdi ama onunla gönderdi. Zahiri olarak nimetler de böyledir, manevi nimetler de böyledir. Allah ayet-i kerimede buyruyordu, Allah şükredenleri sever. Demek ki bir kul eğer şükrederse Allah'ın sevgisine layık olur. Allah nankörleri sevmez buyurdu. Nankörlük yaparsa Allah'ın sevgisini kaybeder. Sevgiye layık olmaz demektir. Allah bir kulü severse ne olur? Kul da Allah'ı sever, onun imani artar. Bu bütün ameller için böyledir. Bir kul Allah'ı sevdiğinde Allah da onu sever, imani artar bir kul insanları sevdiğinde müminleri sevdiğinde Allah için sevdiğinde Allah onu sever onun imanını arttırır Allah'ın Kerim ismini üzerinde gösterip kullara ikram ettiğinde Allah'ın Kerim ismi onla tecelli ediyor Allah Kerim ismiyle o kula tecelli ediyor o kulun Kerim isminin tecellisi artıyor yani ahlakı güzelleşiyor Cömertleşiyor. Allah ayet-i buyurmuştu. Allah onlardaki o kerimliği, cömertliği artırır. Kimin? Cömertlik yapanların, verenlerin, infak edenlerin. Yani hangi güzelliği yaparsan ya Allah o sendeki güzelliği artırır, seni ismiyle, el-esmaul hüsnasıyla güzelleştirir. Dolayısıyla kendisine yaklaştırır. Sevgisini sana verir, o isimle beraber sana olan sevgisi artar. Hayatı böyle anlamak gerekiyor, anali böyle anlamak gerekiyor. Herkes analini üzerinde taşır. Yani kim cennetliktir, kim cehennemliktir bellidir. Bir kul kendine baktığında bunu anlar, bunu bilir. Söylemiştim, eğer gönlü cennete dönmüşse, onda güzellikler meydana geliyorsa... İnsanlar ondan istifade görüyor, hayır görüyorsa, imanla beraber bu cennetlik biridir. Ama insanlar eğer ondan zarar görüyorsa, ondan dolayı sıkıntı yaşıyorsa, insanlara azap oluyorsa, bu azap onun azabıdır. Ona cehennem azabı olacak azaptır çünkü. Gönlü cehenneme dönmüşse, kibirden dolayı, gururdan dolayı, hasetten dolayı, Yanlışlardan dolayı gönlü cehenneme dönmüşse, bu da cehennemlik biridir. Eğer amelleri cehennemlikse, cehennemde kendine yer hazırlıyordur. Amelleri cennetlikse, cennette kendine yer hazırlıyordur. Yoksa ben yanlış yapmadım, onun için ben cennete layıkım demek yetmez. Cennetlik amelin olması gerekiyor. Çünkü kıyamet günü yapmadığın bir şeyi Allah senin mizanına koymaz. Neyi yapmışsan onu bulursun. Eğer biri ahireti istiyorsa, ebedi hayatını istiyorsa, ahiret için çaba gayret sarf etmesi lazım. Yani elinden geleni yapması lazım. Allah ona neyi vermişse, ahireti için kullanıp sarf etmesi lazım. Sarf ediyorsa kazanıyor. Ahireti kazandı. Yani dünyadakini verip ahirettekini kazandı. Bunu söyleyince bunu mal olarak anlamıyor mal bunlardan bir tanesi Allah ilim vermişse ilmini sarf etmesi lazım hikmet vermişse hikmetini sarf etmesi lazım yani kendisindeki bütün isimleri kullanması gerekir ne buyurdu Resulullah Efendimiz müminin mümine tebessümü sadakadır bir tebessüm de sadakadır güzel iki kelime de sadakadır yoldan bir taşı alıp kemara koymak da sadakadır yani insanların hayrına olan mahlukatın hayrına olan her şey sadakadır eğer sadaka demek imanını tasdik etmek demektir sadakatini ispatlamak demektir yani Allah için eğer hayatı yaşıyorsa Allah'ın hesabını yapıyorsa her anda imanını ispatlıyor demektir sadakatini ortaya koyuyor demektir bunun için ne gerekiyor Allah'ı unutmamak her anda zikir halinde olmak. Böyle yapan her anda zikir halindedir. Her anda Allah diyor. Burada neden hep beraber cemaat halinde Allah diyoruz? Resulullah Efendimiz neden böyle yapmış? Dışarıda abdolalım diye, bu hayatı yaşayabilelim diye. Buradaki hali dışarıda yaşayabilelim diyedir. Yoksa sadece burada Allah demek yetmez. Bu da kazandığımızı dışarıda uygulayalım diyedir. Nasıl cemaat halinde namaz kılınınca onun sevabı 25 derece 27 derece daha fazlaysa tek başına Allah deyince ayrıdır. Cemaat halinde Allah demek evet, farklıdır. Çünkü Allah'ın rahmetinin tecellisi her bir gönüle göre iniyor. Bir kişi Allah deyince bir kişilik rahmet inmiş olur. Bir kişi Allah deyince 100 kişilik rahmet birden hepsine birden iniyor yalnız. O da bunları hepsine birden iniyor. Tabiri caizse, ordakiler rahmete var oluyor. Allah onları rahmetinin içine almış oluyor. Mutlaka kulun bunu tatması gerekir. Yani burada zikrini yaptı, dışarı çıktı. Eğer Halinde bir değişiklik yoksa Allah diyememiş. O Allah'ı zikretmemiş, Allah da onu zikretmedi demektir. Çünkü o Allah'ı zikredince, Allah deyince, Allah rahmetiyle, muhabbetiyle onun gönlüne tecelli eder, mağfiretiyle tecelli eder, onun gönlünü günahtan temizler, onu pırıl pırıl yapar. Onun için Allah'ı zikrederken yani Allah Allah derken sadece dilimiz değil, gönlümüz buna iştirak etmelidir. Rabbimizin huzurunda Allah diyoruz. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Zikirle Allah arasında perde yoktur. Bir kul Allah dediğinde bütün perdeler aradan kalkmıştır. Günün itibariyle harini Rabbine arz etmelidir. Ben senin kurunum, sen de benim Rabbimsin demelidir. Ben her şeyimle sana muhtacım demelidir. Günahları için mağfiret dilemelidir. Ya Rabbi beni affet. Gönül itibariyle Allah deyip zikrederken gönlüyle de bunu söylemelidir. Beni affet. Affini istiyorum. Mahfiretini istiyorum. Senden sevgini istiyorum. Yakınlığını istiyorum. Yalvara yalvara yakara yakara Allah demelidir. Yoksa sadece dili Allah demişte evet bu da güzeldi ama mutlaka bu zikrin kalbe inmesi gerekir. Kalbin de Allah demesi lazım. Huzurda, Allah'ın huzurunda Allah'ı davet ettiğini unutmadan neyi istediğini bilerek Allah ayet-i kerimede buyuruyordu eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin? Neden beger versin? Duanız olmasaydı. İnsanın bütün gücü duasıdır. Allah'tan istemesidir. Her şeyin sahibi Allah'tır ve onun da bütün gücü bir tek duasidir. Yani diliyle, gönlüyle, fiiliyle olan duasıdır. Eğer bir kul Allah'a dua etmiyorsa kendini Allah'a muhtaç görmüyor demektir. Ben kendi işimi kendim görürüm demektir. Onun için kur'un her anda duada olması gerekir. Bütün ibadetler duadır. Namaz baştan sona duadır. Fatiha duadır. Her halükarda kur dua halindedir. Çalışırken de kendi çalışmasına, çabasına, gayretine değil Allah'ın ikramına güvenmelidir. Allah vermezse hiç kimse bir şey yapamaz. Kendisi bir şey alamaz. Onun için Allah ayet-i kerimede Allah bir kuruna hayır dilediğinde, nimeti ikram etmeyi dilediğinde, bütün insanlar ona mani olmak istese mani olabilir mi? Mani olamaz. Allah bir kuruna bir musibet dilese, bütün insanlar bir araya gelse o musibete mani olabilir mi? Mani olamaz buyurdu. Onun için istediğini Allah'tan iste dedi. Mülkün sahibini kabul et dedi. Bu imandır. Böyle iman etmek imandır. Mutlaka bir şeyleri vesile eder. Bize düşen vesileye sarılmaktır. Yani nimeti kazanmaya çalışırken de vesileye sarılmak, musibetten kurtulmaya çalışırken de vesileye sarılıyoruz. Vesileye sarılmak demek, fiili dua demektir. O da fiili duamızdır. Fiili dua olmadan, dua kamil olmaz, dua yeterli olmaz. Yani biri otursun, ya Rabbi bana şunu ver desin. Gece gündüz dua etsin. Allah verir mi? Vermez. Neden? Kamil bir dua değil onun için. Aynı zamanda fiili olarak da tavrını ortaya koyman lazım ki onu kazanasın. Aynı şekilde ya Rabbi ben namaz kılmak istiyorum. Bunu şu kalkıp abdest alman lazım, huzurda durman lazım. Yani fiili olarak da gücünü, kuvvetini Allah'ın sana verdiği o kuvveti ortaya koyman gerekir ki o dua olsun. O zaman bize düşen daimi olarak zikir halinde olmaktır. Yani Rabbimizi bir an bile unutmamaktır ve daimi olarak dua halinde olmaktır. Allah katındaki kıymetimiz, değerimiz duamız kadarmış. Duanız olmasaydı neden size kıymet versin? Kul ne kadar dua halindedir, ne kadar çaba gayret halindedir yani. Kazanmak için ne kadar çaba gayret sarf ediyorsa o kadar Allah katında kıymetli ve değerlidir. Eğer bir kul iman etmişse, onun verdiği Allah'ın rızasıysa, ebedi hayatıysa, o dünyaya çalışırken bir öğrenci okulunu okurken bir ana baba çocuğuna bakarken rızkını kazanırken ne yaparsa yapsın o ibadettir ama şart var yalnız. Niyetinin düzgün olması gerekir ki ibadet olsun. Eğer hedefini belirlemişse, gayesi Allah rızasıysa iman etmişse, gayesi ebedi hayatıysa, cennetse, o ne yaparsa yapsın, onun yaptığı ibadet olur. Yani ahirete iman etmişse, biri çalışırken nasıl düşünür, nasıl onu kazanmaya çalışır? Eğer bunu kazanırsam, bunu Allah yolunda sarf ederim. Biri mesela okursam, bir mevkiye gelirsem onu Allah yolunda kullanırım. Müminlere yardım ederim, insanlara yardım ederim. Allah'ın rızasını kazanırım. Bak niyet düzgün. Böyle olunca her şey ibadet olur. Onun hayatının her ani ibadet olur. Burada unutulmaması gereken bir şey vardır. İmanın yarısı sabır, yarısı şükürdür. Önüne ne gelirse gelsin, ya sabretmesi lazım ya şükretmesi lazım. Musibet gelmişse sabredecek, Rabbim beni imtihana tabi tuttu deyip onu bertaraf etmeye çalışırken doğru yapacak, güzel yapacak. Nimet gelmişse şükredecek, şükrünün gereğini yerine getirmeye çalışacak. Hayatı doğru anlamamız gerekiyor ki doğru yaşayabilelim. Hiçbir zaman dünyayı ahiretin önüne koymamak gerekiyor. Dünya ahiretin tarlasıysa ahireti burada kazanıyoruz. Bunun için çalışan, çaba gayret sarf eden kazanıyor. Neyle beraber? İmanla beraber. Allah kulluğu emrederken, ayetleri okurken hep beraber anladık. Kulluk tek başına yapılan bir iş değildir. Kulluk, İnsanlar içinde insanlarla beraber yapacağımız bir vazifedir. Yani daha çıkıp ibadet etsek bu kulluk olmaz. Orada ibadet yapmış olursun, ama bu kulluk olmaz, abdiyet olmaz. Abdiyet o değildir. Abdiyet Allah seni insanlarla beraber imtihana tabi tutacak, sen de kazanmaya çalışacaksın, kazanacaksın. Kazanırsak abdiyeti olur. Allah hepimizi gerçek manada kendisini zikredenlerden eylesin. Amin. Zikrine, Kur'an'a, kitabına sarılanlardan eylesin. Amin. Kendisini bir an bile unutmayanlardan eylesin. Amin. Hayatını onun huzurunda olarak, huzurunda olduğunu bilerek, tadarak yaşayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin inşallah. Amin.